Ey müminler! İffetiniz ve namusunuzla çalışınız ve yoksullara yardım ediniz. Allah'ın en sevdiği kullar helalinden kazanıp helalıyla infak edenlerdir. Cömertlerdir yani. Kaç tane ağlayan gözyaşı, göz sildin, gözyaşı sildin. Kaç tane soruyorum sana. Kaç tane ağlayan gözyaşı sildin, kaç tane yetimi giydirdin? Kaç tane ağlayanı güldürdün? Kaç tane acı doyurdu? Acı doyuranlar, yetimi giyidenler yövme kadar çıplak kalmazlar, arşın gölgesinde onlar libası cennet ile ilbas olunurlar.